İç Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyosunuz ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 16 Mart 2022 tarihli yayınımızda Tekfen Flamonu Orkestrası'nın Mart turnesinin bilet gelirlerini Ukrayna'daki çocuklara yardıma yönelik kullanması beni değerlendirmek üzere kullanacağız bu akşam. E, Dori İkiş, Kalafat bizlerle birlikte yıllardır aslında bahar konserleri vesilesiyle, Tekfen Flamoni'nin bahar konserleri vesilesiyle bir araya geldiğimiz sevgili Dori Hanım. E, bu sefer Mart ayının özel e, bu durumundan ötürü yayında ve bizlere bu e, konser serisiyle ilgili bilgiler aktaracak. Hoş geldiniz Dori Hanım bir kere daha açık dergiye. Hoş bulduk sevgili İksan. E, teşekkür ederiz tekrar bizi e, bu mevsimde yine ağırladığınız için. Evet bu mevsim özel bir mevsim Tekpen Flaman Orkestrası ile de buluştuğumuz geleneksel olarak buluştuğumuz mevsim az evvel de söylediğim gibi ama bu sefer baharın üstünde gölgeler var tüm dünyanın hakikaten endişeyle izlediği gölgeler olduğu söylenebilir kültür sanat çevresinde e, Ukrayna'da bugünlerde yaşanan savaşın yansımalarını biz açık dergide takip etmeye çalışıyoruz uluslararası çapta pek çok dayanışma e, işareti gösteren mobilizasyonlar da var bunları da derliyoruz. Türkiye'den de e, sesler var tabi ki bunlardan e, en önemlisi Tekfen Flaymoni'nin Mart ayı konserlerini UNICEF Ukrayna acil durum fonuna e, yönelik e, değerlendirme kararı evet hemen isterseniz en en sona bunu saklamayalım. Nedir bu kararın ayrıntısı sizden duyalım Doriye Hanım. Tabii memnuniyetle. Yani hayat nasıl başa geldiğinin çok gerçek bir örneğini yaşadık. Tabii ki bir konserin planlaması çok önceden başlıyor. Gerek solistin seçimi belirlenmesi gerek seslendirilecek eserlerin seçimi. E, tam da bunları yapmış ve hani hazırlıkları hız kazandırırken e, savaş patlak verdi ne yazık ki. Ve biz kendimizi birden bire işte 24 e, Mart'ta e, 23 Mart'ta İzmir'de Adnan Saygun'da, 24 Mart'ta CSEO Ada Ankara'da ve 26 Mart'ta Zorlu PSM Büyük Salon'da konserlere hazırlanırken kendimizi iki Rus besteci ve Ukraynalı bir piyanistle bulduk. Alexander Romanovski müthiş bir icracı olarak bizimle olacak. Ve tabii ki programda herhangi bir değişiklik yapmaksızın yine de bir şeyler yapmamız gerektiğini hemen düşündük, hissettik. Ve dedik ki yani madem böyle, o zaman biz de bu konser gelirlerinin, konser bilet satış gelirlerinin bir çatı örgüte yani bağımsız tarafsız bir çatı örgütü olan UNICEF'e ve özellikle çocuklara yönelik çalışma yapan UNICEF'e. UNICEF'in de bizzat Ukrayna'daki çocuklara yönelik acil örgütlendi çalışmalara başlayalım dedik. Bildiğiniz üzere Tekfen Filharmoni'nin diğer adı Üç Deniz'in Sesidir evet. ve bu yıl 30. yılımızdayız. 1992 yılında Tekfen'in de üç kurucu ortağından Sayın Ali Nihat Gökiyit bu orkestrayı çıkışında bir Karadeniz Oda Orkestrası olarak kuruyor ve amacı dağılan Sovyetler Birliği ve Doğu blokunda ve o Comecon ülke e, ekonomisinden e, bir anda kendini e, serbest ekonomide bulan e, Karadeniz'i çevreleyen ülkeler arasında sadece ticari değil e, kültürel de bir e, bağ kurmak evet. e, daha sonra bu orkestra e, Hazar'ı çevreleyen ülkeler e, ve ardından da Doğu Akdeniz'in ülkeleri yani işte hani güneyden işte Mısır, e, İsrail, e, Filistin, e, Irak, e, Suriye'yi de dahil ederek e, 23 bayrağı dalgalandırır hale gelmiş ve senfonik bir yapı almıştı e, genişleyerek ve Tekfen filarmoni adını aldı. Dolayısıyla bu yıl, bu 30. yılımız ve e, bu 23 ülkede e, nice birbiriyle aslında siyaseten, gerginlik hatta savaş yaşayan ülkelerin müzisyeni de birlikte müzik yapıyordu. <Gülüyor> Yapmakta da devam ediyor. İşte Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye Bulgaristan, Yunanistan Suriye, Filistin Irak ve Mısır gibi İsrail gibi Kadir'in cilvesine bakın ki 30. yılımızda böyle bir ne yazık ki biz bir barış orkestrası olarak tanınmışken Tam savaş zamanında evet. turnemizden geldi. O yüzden bu planlı bir şey değildi hı hı. ama böyle bir şey patlak verince doğal olarak bir şey bir duruş sergilememiz gerektiğini ve somutta bir eylemde bulunmamız gerektiğini düşündük ve buna karar verdik. Evet 30. yıla böyle bir karar denk gelmiş oldu dediğiniz gibi ama çok... Önemli bir şey söylediniz 23 ülke dediniz belki siyaseten bir araya gelemeyecek coğrafyalardan daha doğrusu ülkelerden e, müzisyenleri aslında buluşturan bir platform işlevinden de bahsettiniz Tekfen Flamonnin barışın yeryüzünde kalıcılaşması için biz e, kültürel alışverişim ve kültürel diyaloğunda çok gerekli olduğunu düşünen bir radyo istasyonunda olarak burayı da özellikle vurgulamak e, istedim e, şimdi dilerseniz Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek konserlere göz atalım. Hızlıca geçtik az İzmir, Ankara, e, İstanbul diye. E, i̇ki Rus besteci dediniz, Alexander Romanovski'den kısaca bahsettiniz. Şimdi biraz işin müzik kısmına geçelim dilerseniz. E, bir anlatır mısınız Mart turnesi, e, repertuarı, e, neler bekliyor klasik müzik e, severleri? Tabii, tabii. Bu, bu sefer iki uzunca eserimiz var. Biri e, tabii piyanistimiz solistimiz piyanist olması sebebiyle e, Rahmaninov'un iki nolu piyano konçertosunu seslendireceğiz, Alexander Romanovski ile birlikte. Hı hı. E, daha sonra da e, Prokofiev'in ki e, aslında bugünkü Ukrayna topraklarında doğmuş o zaman tabii e, Çar Rusyasında e, Prokofiev'in Romeo ve Juliet e, bir ve 2 nolu ballet çok güzel sekiz bölümden oluşan bir seçkisini beraber seslendireceğiz. Bu eserlerde üflemeliler yoğun olduğu için çok da onlara yormamak için iki uzun eser de bırakacağız Mart ayı turnesinin programına. Ama dolu dolu rengarenk ve çok zengin renkli iki büyük eser dinleyecek izleyiciler, seyirciler. Evet, biraz Romanowski'den bir parça daha bahsedelim mi? Daha önce konuşma imkanı bulamamıştık Ukraynalı piyanist. Bu konserin Tabii. solisti. Tabii, e, Alexander Romanowski e, Ukrayna doğumlu. Ancak genç yaştan itibaren e, eğitimini de e, uzun seneler boyunca İtalya'da sürdürüyor. E, ve daha 17 yaşında, e, çok genç bir yaşta e, Busoni e, piyano yarışmasında e, birincisi olarak geliyor ve çok da parlak bir, bir kariyere sahip. Aynı zamanda e, gerek eğitmen e, Londra'da e, Royal Akademi'de e, eğitmenlik yapıyor. Aynı şekilde Rusya'da ve yine Rusya'da e, önemli bir festivali müzik direktörlüğünü de üstleniyor. E, kendisi de aslında e, toplumsal çalışmalarıyla Sosyal sorumluluğu duygusuyla da bilinen bir sanatçı. Buna çok yeni bir örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yaz 2021 yani şimdi pandeminin kaçıncı dalgası bilemeyeceğim. Üçüncü, dördüncü dalgası herhalde. Onun da canı sıkılarak ama hani İtalyanların da canının sıkıldığını düşünerek bütün İtalyayı bir karavanla ve piyano suyla dolaşıp İtalya'nın 40 şehrinin 40 yerinde diyelim işte hı hı. meydanı olsun işte sokakları olsun hı hı. 40 konserlik bir turneyle müthiş bir resital silsilesi veriyor İtalyanlara hı hı. çünkü o da zaten yani müziğin zor zamanlarda Sanatın e, tabii ki ama başta müziğin e, çok e, iyileştirici gücünden, e, insanlara enerji vermesinden, moral vermesinden, e, vermesinde olan inancından e, böyle bir evet. e, piyano B adında e, bir e, serüvene çıkmıştı. Bizde e, hani. Zaten geleceği belliydi fakat e, maalesef e, saldırı olunca Ukrayna'ya e, biz de efhamlandık e, ne olacak acaba yani zaten Ukrayna'da yaşamıyor kendisi e, İsviçre'de yaşıyor ama yine de hani ailesi var e, sevdikleri var e, ne olacak edecek diye e, konuştuk e, ve programda herhangi bir değişiklik yapmamaya e, karar verdik. Hı. Hatta şunu da söylemem gerek biz çok... İnsan ikilemde kalıyor. Aslında e, doğruyu biliyoruz ama bazen mahalle baskısından insan bir şaş şaş şaş şaşırabiliyor. Işte, ne yapsak etsek, e, besteciler Rus değiştirmemiz mi lazım derken evet. dedik ki nasıl böyle bir şey düşünebiliriz? Hı. Asla ve asla olmaması lazım. Çünkü yani sanat sanattır, müzik evrenseldir. E, müziğin yani bir kişinin deliliği yüzünden bu muhteşem eserlerden vazgeçmemek lazım. Hele ki onların icracısı de şu anda saldırıya uğrayan bir ülkenin icracısı olsa dahi. Evet çok önemli son haftaların önemli tartışmalarından birine işaret etmiş oldunuz. Bu katkınız için de özellikle teşekkür ederim size Doriye Hanım. 23-24-26 Mart tarihlerinde İzmir, Ankara, İstanbul'da gerçekleşecek Tekfen Flamano Orkestrası'nın bilet gelirlerinin UNICEF Ukrayna Acil Durum Fonu'na aktarılması üzerine Dorekiş Kalafat'la birlikteydik bu akşamın açık dergisinde. Evet tüm açık radyo dinleyicilerini bu konserler için bilet temin etmeye de böylelikle yönlendirmiş olduk. Ee, çok çok teşekkür ediyorum hem bu e, karar ve organizasyon için hem de bize zaman e, ayırdığınız için Doru Hanım eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Yok ben her zamanki gibi e, sevgili sene ve Açık Radyo'nun bütün ekibine teşekkürlerimle birlikte sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız iyi ki sizi dinleyebiliyoruz. Eksik olmayın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.